Ağzıb Allah Sâmiyül Alem, min Şeytanı Râjim. Rabbı Ağzıbık min Hemazatı Şeyatıyn. Ve Ağzıbık Rabbı En Yâzurun. Bismillahi R-Rahmanı R-Rahim. Kul Ağzıb Rabbı Nasi, Malik Nasi, İlahı Nasi. Min Şerl Wesvasıl Xanası. Allah'ı yesvesi fi ciddur insanı, min elcenneti ve nas. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İnna Allah ve malaiketahu yusallu n-ala Nabi. Ya eyüha ladin âmanu, sallu alih ve teslime. Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed Sallu ala Tabibi Gülubina Muhammed Ol menba'i bazı belagat Ol mahzeni Fazlı saadet Ol andeli Gül gülzar Fesahat Muhammed Mustafa rah, Salavat <gülüyor> Allahümme salle ala seyyidina Muhammedin Ve ala al-i seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin al-Rahim Maliki Yevmiddin İyi na'budu ve iyi nesta'in İşte nışıratı müstakim, sıratı en'amte aleyhim amt عليهم, veir el mawdub عليهم vele ya mümin. Bismillahi Ya her لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ yharifon kelime min bagdi meva min bagdi in öti tum haza, fa ve in lam tu tehu ve men yuridillah fitnethu falan temliklehu min şeye. şeya. Ula ikellizina lam yuridillah an yutahirakulubhüm. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُنْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اَذَابٌ عَظِيمٌ Sadakallahü'l-Azim Çok aziz ve muhterem müminler Rabbımız Celle Celaluhu Hazretleri bugünkü konuşmamıza mevzu olarak seçtiğim ayeti celilelerinde ki bu ayeti celile Maide Suresinin 41. ayet Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme bir tembihte bulunuyor. Buyuruyor ki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim Ya eyyüher rasulü Ey peygamber Ey gönderilen kim tarafından? Hazreti Allah tarafından. Kime? İnsanlara ve cinnilere, bütün mevcudata, ey peygamber olarak gönderilen, Le yahzun seni üzmesin, seni mahzun etmesin. Kim elazina yusariune fil küfri? Şu hidayeti imanı ve senin söylediklerini dinleyip icabına göre amel etmeleri icap eden böyle olmasını istediğin. Ama seni dinlediği halde böyle yapmayıp da yine kendi bildiği gibi küfre giden, küfre devam edenler seni üzmesin. Seni üzmesin. Neden? Çünkü onlar bakınız onlar nedir? Galu emennâ bi efvâhihim. Ağızlarıyla inandık diyorlar. Ama وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri inanmış değildir. Kalpten inanmış değillerdir. Dilleriyle inandık diyorlar, kalpleri inanmış olmadığı için onların o yaptıkları hareketlere bakıp da ben Müslümanım, ben müminim diye böyle konuşanların kötülük yaptıklarını görünce buna üzülme, mahzun olma Habibim buyuruyor Cenab-ı Şimdi bu ayeti celileyi okuduğunuz zaman ele alınız ve onun ışığı altında 20. asra dönünüz. Bugün de, bugün de elhamdülillah Müslümanım diyen insanlar vardır. Müslümanın bir tarifi var. Müminin de bir tarifi var. Geçen konuşmalarımda ben bu mevzular üzerinde bir hayli durdum. Mümin kime derler, Müslüman kime derler. Ama müminim ve müslümanım deyip deyip de müslümanlık ve müminliğin şartlarına, icablarına uymayan ve uygun hareket etmeyen erkek veya hanım insanlar var mı yok mu? Var. Bunları görünce insan üzülmüyor mu? Elbette üzülüyor. Devri saadette fahri kâidat da üzülmüş. Üzülmüş ki Hazreti Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip şöyle buyurmuş. Habibim bunlara üzülme. Üzülme. Çünkü ve bunlara üzülme ki bunların asıl durumunu sana ifade edeyim. Bunlar aslında ağızlarıyla inandık diyorlar. Ama kalpleriyle inanmış değillerdir. Şimdi bu aynı zamanda bugünkü insanların durumunu da ortaya çıkarıyor. Şimdi muhterem müminler <gülüyor> Bakın, yaz geldi, insanların çoğu kılığında, kıyafetinde bir takım değişiklikler yaptı. Kışın üzerinde olan birçok şeyleri attı. Öyle değil mi? Ha, şimdi bakıyorum piyasada. Ee, neyse hanımların dedi, hanımların durumuna daha önceden temas ediyorduk. Son günlerde erkeklerin vaziyetinde de bir acayip değişiklik var. Nedir o? Bakıyorum sokakta koca koca insanlar efendim kısa pantolonlarla geziyor. Eskiden bize çocukların oynadıkları pantolon derlerdi. Çocuk pantolonuyla geziyor. Bunların İslami bakımdan hükmü nedir? İslami bakımdan bir erkeğin avret mahalli tabi ki diziyle diziyle Göbeği arasıdır. Burayı örtmekle mükelleftir. E, eğer bir adam beline bağladığı bir giydiği bir pantolon dizinin altına kadar iniyorsa bunun ayıplanacak neyi vardır? Şer an bu durum caizdir ama örfen ayıplanacak bir hal vardır. Örfümüzde böyle bir şey yok. Öyle değil mi? Şer'i hususta buna fetva verir misin? Bu caiz midir denize? Caizdir. Ama Türk'ün örfünde ve adetinde bu var mıdır dediğiniz zaman bu yoktur. Bu yabancılara bir özentinin neticesidir. Yabancılara bir özenmenin neticesidir. Ha. Şimdi durum böyle olduğuna göre bu vaziyette insanlara Müslümanlığını hatırlatsanız. Ya siz Müslümansınız. Üstelik siz fevkalade dünyada takdir toplayan bir ırkın devamı ve neslisiniz. ''Siz bir Osmanlı, Müslüman Türk'ün torunlarısınız.'' deseniz o zaman da daha başka bir takım kendilerine göre mazeretler uydurup ve yaptıkları işi makul veya da ma özürlü, öyle yapmayı icap eden bir durummuş gibi izaha kalkışıyorlar. Şimdi ben bugünkü konuşmamda sokaktaki bu durumlardan daha ziyade... Camilerimize devam eden Müslüman halkımızın hanım veya erkek yaz münasebeti ile maruz kalacakları bir kısım yanlışlıklara ve hatalara temas edecek o hususta durumumuzu düzeltelim diyeceğim. Ama kimileri belki de bütün bunları dinlediği halde ben yine bildiğimi devam ederim diyecektir. Zaten bu ben bunlar bunu biliyorum ve Kur'an-ı Kerim'de bu vardır. Vardır. Ee, böyle diyecek olan adama şunu hatırlatmak isteyeceğim. O zaman elhamdülillah ben de mümin ve müslümanım demeniz yanlıştır diyeceğim. Efendim? Evet. Bu yanlıştır. Evet. O Hem istediğin gibi yaşayacaksın, hiçbir kayıt ve kuyut tanımayacaksın hem de elhamdülillah ben Müslümanım diyeceksin. Bu yanlış olduğunu hatırlatacağım. Bu yanlışa ister riayet eder, isterse olsun deyip devam edecektir. Ha tamam. Ona karşı da Kur'an-ı Kerim'de cevap var. Şimdi onu da azedecek. edecek. Hepsini. Şimdi bakınız muhterem müminler. Evvela bir Müslümanın yapabileceği hareket şudur. devr saadette İslam geldiği zaman insanlar insanlar yani dünyada hiçbir alışkanlığı yok, hiçbir e, adet yok, örf yok, vesaire yok. Hazır bekliyorlardı da Hazreti Muhammedenil Mustafa onlara şöyle olun dedi oldular, böyle olun dedi oldular. Sanki geçmişte hiçbir şeyleri yoktu. Böyle zannedilmesin. Hazreti Muhammedenil Mustafa geldiği zaman yeryüzünde, bilhassa Arabistan'da, o zaman Arap ve Acem diye tabir edilen iki kesin şey vardı. Arap, Peygamberimiz ve, ve onun doğduğu muhitte yaşayanlara Arap deniyor. Acem, onun başkası demektir. Bizde şimdi Acem, daha ziyade İran için kullanılan bir tabirdir ama o zaman böyle değildi. İki şeydir. Nedir? Arap ve Acem. Yani Arap olanlar, Arap ıı, ırkı, onun dışında olanların hepsine Acem deniyordu. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. Siz yakında Acem'de bir takım yerler fethedeceksiniz buyurdu. Yani Arabistan'ın dışında bir takım yerler fethedeceksiniz. Oralarda hamam denilen yerler vardır. Hadis-i aynen böyle. Oralarda hamam denilen yerler vardır. Oraya girmeyin buyurdu. Orada sizin için hayır görmüyorum buyurdu. Sonra bir takım izahlar oldu. Hadis-i şeriflerle o mevzuları da ayrıca ve açıkça şey yapacak ee, izah edeceğim. Şimdi gelelim mevzumuzda efendim. Evvela dediğim gibi bugün içine düşülecek yanlışlıklar nedir? <gülüyor> Muhterem Müminler, yaz geldi. Yaz geldiğine göre Müslümanların birçokları denize gidiyor, efendim havuzlara gidiyor. Bunların dışında kaplıcalara gidiyor. Bak doğru söylediği gibi kaplıcalara gidiyor. Buralarda tabii ki üzerindeki elbisesini çıkaracak ve insanlarla beraber e, birlikte bir havuzda yıkandıkları olacak. Yani bir toplum, bir ortamda üzerinde bir elbiselerini çıkarmış vaziyette bulunacak. Bir Müslüman orada nasıl olmalıdır? Nasıl olmalıdır? Şimdi belki diyeceğiz ki şöyle şöyle olmalıdır. Ama adam onlar geçmiştedir, biz böyle alıştık diyecek. Ha. Bunun zaten böyle söylenileceğini bakın Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ifade eder ve şöyle buyurur. Eûzü billah, bismillahirrahmanirrahim. İnsanların durumu şudur buyurur. Maide suresi yine 104. ayeti celile. Eûzü billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve ize ile söylenildiği zaman kime lehum onlara inandık diye ve inandık diyen, bakınız, inanan demiyor. Burada da ayet-i de Cenab-ı Hak Ya eyyüher rasulü, ey peygamber, ey rasul, le yahzun kellezine yusari'une fil küfrü. Şunların, senin söylediklerini dinlemeyip küfür, isyan vesaireye rabet etmeleri, ona gitmeleri seni üzmesin. Kimlerin, kimlerin, minellezine amenu buyurmuyor Cenab-ı Hak. iman edenlerin böyle yapmaları seni üzmesin diyor. Demiyor. Çünkü iman eden bunu yapamaz. Ne diyor bakın Rabbimiz? minellezine galu amenna bi <efvahihim> <gülüyor> Ağızlarıyla biz inandık diyenlerin bunu yapmaları seni üzmesin. Şimdi ağızlarıyla biz de Müslümanız, biz de müminiz diyen var mı yok mu? Ha? Çok değil mi? Ha? Peki bunlar nasıl olmaları lazım? Bunların böyle ne, nedir bunlar ama neden bunu yaparlar? Ağızlarıyla Elhamdülillah ben de müminim der ama velem tümin gulubüm kalpleri inanmış değildir. Evet, Allah muhafaza. Ya biz bu duruma düşmüşsek? Öyle mi? Ya biz böyle bir vaziyette olursak ne olacak? o zaman biz böyle, böyle miyiz değil miyiz? Bunu ayet-i celilelerin ışığı altında vuzuha kavuşturup, elhamdülillah ben şöyleyim demeli. Noksanımız varsa derhal düzeltmeli. Öyle mi? Noksanımız varsa derhal düzeltmeli. Yok. Değilse ha, e, o zaman efendim, e, sevinerek yolumuza devam etmeli. Ama insanların durumu şudur diyor Cenab-ı Hak. Estaizu Ve ize gile lehum Onlara söylediğiniz zaman, ne dediğiniz zaman? Ta'alem, gelin, nereye? İlâ mâ enzelallâhu, Cenab-ı Hakk'ın inzal ettiği kitaba durumumuz uyuyor mu, uymuyor mu dediğiniz zaman. Yani biz Müslümanız diyorsunuz. Gelin, Müslümanlığınız Kur'an'a ve İslam'a, hatta sadece Cenab-ı Hakk'ın indirdiği Kur'an değil, ve ile Rasuli. Peygamberim söylediklerine uygun musunuz değil misiniz? Bir bakın bakalım denildiği zaman Müslümanım diyorsun. Gel ayetlere uyuyor musun? Hadis-i şeriflere uygun musun? Böyle dediğiniz zaman galu onlar derler. Ne derler? Hasbuna ma vecetna aleyhi aba'ena Biz babalarımızı nerede bulduysak o bize yeter. Biz ayet, hadis alakadar etmez derler. Yani Bizim alışkanlığımız neyse biz ona devam ederiz. Örfümüz, adetimiz neyse biz onu yaparız. Ayet ve hadis o kadar bizim için mühim değildir diyen bir tavır içerisinde olurlar. Böyle var mıdır yok mudur? Ve bunlar biz Müslümanızdır. Olmaz işte. Bunun olmadığını ifade için bu ayeti cellilere okuyorum. Müslümanlığımız neye göre biz Müslümanız? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya peygamber gönderildiği zaman insanlar söylediğim gibi hiçbir kayıt, kuyut vesaire yok, her şeye hazır bekliyor değillerdi. Onların da örfü vardı, adeti vardı, alışkanlığı vardı, o güne kadar yaptıkları vardı. Fahri kainat baktı onlara, dedi ki şu yapılanlar yanlıştır buyurdu. O zaman dediler ki semina ve etale. Bilmiyorduk, işittik, itaat ediyoruz ya Resulallah dediler. Şimdi, belki biraz sonra ben de bizim alıştığımız bir hususa diyeceğim ki bu doğru değildir. Öyle mi? Ben buna inanamam mı diyeceğiz? Yoksa eshabın dediği gibi semina ve etanâ. işittik, itaat ediyoruz mu diyeceğiz? Yoksa hocam sen ne dersen de ben bildiğim yolda devam ederim mi diyeceğiz. Eğer böyle diyecekse ben iyi bir Müslümanım demeye hakkımız yoktur. Evet. Ve hatır gönül için kalkıp size efendim camiye gelmiş içkiden kumardan ölmüş adamı musallaya koy. Koy evliya diye ilan et ondan sonra da geride kalanlar memnun olsun. Hazreti Allah Celle Celaluhu huzurunda yalancı duruma düş. Ne olacak bu? kimse kimseyi aldatmamalı. İşin doğrusu neyse ortaya koymalıyız ve biz ona uyuyor muyuz, uymuyor muyuz bakmalıyız. Ha, elhamdülillah Müslümanım veyahutta ben Müslümanım diyorum ama benim şöyle eksiklerim vardır diyebilmeliyiz. Öyle mi değil mi bu Yani peşinen yapılacak, önceden kabul edilecek husus budur. Elham biz elhamdülillah biz Müslümanız. Öyle mi değil mi? Neye göre ayet-i celile ve hadisi şerife göre ona uyuyorsak biz müslümanız. Uymuyorsak müslümanız diyen bir takım zaaflar içerisinde insanız. Evet. Müslümanım diyen ama birçok zaaflar içerisinde olan bir insansınız. İşte bakın böyle derlermiş. Şimdi ayet-i Celil'e bir daha okuyayım. Merak edersiniz bu hususlar. Bugün için çok canlı, enteresan hadiselerdir bunlar. Maide suresinin 104. ayeti cellesi ve izâ qîle onlara dediğiniz zaman ne dediğiniz zaman ta'alem gelin gelin nereye ilâ enzel Allahu ve iler Rasuli Cenab-ı Hakk'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'e ve peygamber Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın söylediklerine uyalın Müslümanlığımızı ona uyduralım dediğiniz zaman böyle insanlar derler ki yani diliyle Müslümanım deyip müminim deyip kalbi inanmamış olanlar derler ki, Galu derler, Hasbuna ma'afetna aleyhi abaaena. Biz baba ve dedelerimizin nerede bulduysak, yani örfümüz, adetimiz bize yeter. Eski köye yeni adet mi getireceksin derler. Öyle mi? Eski köye yeni adet mi getireceksin? Bizim görgümüz, örfümüz, adetimiz bize yeter derler. Peygamberimize de böyle demişler onun için de yine kendi bildiklerini yapınca Cenab-ı Hak da buyurmuş ki Habibim bu dilleriyle inandık deyip de kalpleriyle inanmamış olanların senin yanına gelip müminiz dedikleri halde yine eski cahiliye adetleri üzerine devam etmelerine bakıp da üzülme. Bunlar diliyle inandık diyorlar. Kalpleri inanmış değil buyurdu Hazreti Allah. Evet. Peki, o zaman Cenab-ı Hak devam etti. ''Evelevkâne âbâühüm lâ ye'lemûne şey'e'' Hani örfümüz, adetimiz diyorsunuz. Şayet o babalarınız, örf ve adet kaynaklarınız böyle bilgisiz, hikmetsiz, sebepsiz, bir takım yanlış uydurmalar, heva ve hevesten kaynaklanan bir şey ise ''Ve lâ bu eva ve heveslerine uyarak yaptıkları işle kitaba, sünnete uymuyorsa yine mi babamız, anamız diyeceksiniz? Yine örfümüz, adetimiz mi diyeceksiniz buyuruyor Cenab-ı Yine mi böyle diyeceksiniz? Evet. Ayete ve hadise uymuyorsa böyle mi diyeceksiniz? Siz de şimdi diyorsunuz ki evet böyle diyen var. Öyle mi? Böyle diyen var. Peki böyle diyen olunca bizim söylememizin vesairemizin camide bu cemaatin dinlemesinin bu bütün insanlar bozuk vaziyette devam ederken ne olacak? Ha Cenab-ı Hak böyle bir devrin geleceğini ve o devirde insanlara verdiği emirleri o insanların imanına havale edeceğini Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimiz Hadis-i Şeriflerinde de ifade etmiş. İmana havale edecek. Buyurun, şimdi okuyacağım. Bakınız, şu hadisi şerif kitabı terhip ve terhiptir. Ve birinci cildinde, birinci cildinde Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyorlar ki Bu hadisi şerifler hep imana havale edilen yani yapılması icap eden şey imana havale ediliyor. Hatta dün de okudum. Bu hadis-i şerif de kimin tarikayla rivayet ediliyor biliyor musunuz muhterem müminler? Her zaman fırsat buldukça gidip ziyaret ettiğimiz Eyüp Sultan Hazretleri var ya, onun tarikayla rivayet edilmiştir bu hadis-i şerif. Onun için bakın şu şekilde başlar. Ve an Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri diyor ki, Peygamberimizden şunu işittim, şöyle diyordu diyor. Ne diyormuş peygamberimiz? Men kene yu'minu billahi vel yevmi. Allah'a ve ahirete inanan buyuruyor Cenab-ı Hak. Şey peygamberimiz. Allah'a ve ahirete inanan. Yani şimdi ben size bazı tembihlerde bulunacağım. Bu tembihlerimi Allah'a ve ahirete inananlar yapsınlar diyor peygamberimiz. Söyleyeceklerinin teminatı yapılması ve icap eden nedir? Nereye havale ediyor? İmana havale ediyor. Admin içinde Allah'a ve ahirete inanan fel yüklim carihu komşusuna iyi davransın, komşusuna ikram etsin buyuruyor. Evet. Devam eder. Evet. Ve men kana yukmilu billahi vel yevmil ahir. kim Allah'a ve ahirete iman ediyor ise evet. feleyedhul hammama hamama girmesin illa bir mizerin. Ancak mizer denilen izar denilen bir şeyle. izar belden aşağıyı örten örten e, bez kumaş demektir. Kumaş demektir. Siz ona ister mayo deyin, ister peştemal deyin, ister başka bir şey deyin, ne derseniz deyin ama belden aşağıyı örtene Arapça lisanda mizae izar denir. Onun için peygamberimiz de burada Allah'a ve ahirete inanan inana hamam denilen yere girmesin ancak izarla belden aşağıyı bir kısmını örterek, kapayarak, orayı setrederek girsin diyor Peygamberimiz. Şimdi evvela burada şunu anlayacağız. E Allah'a ve ahirete iman eden bunu yapsın demenin hikmeti nedir? Muhterem müminler, dini hükümler iki tesirle icra edilir. İki tesirle. Bir, imanın tesiriyle, onun gücüyle. İki, sultani güçle. O memlekette o memlekette. Memleketi idare edenler, orada İslami hükümlerin yaşanıp yaşanmadığını görür, gözetir, ihlal edildiğini gördüğü zaman müdahale eder. Ne yapmıyorsun der? Yaptırır. Bakın, İslami hükümler ya iman gücüyle yapılır veya sultanın, idarenin gücüyle yapılır. Bunu anlayabilmemiz için bir içinde bulunduğunuz memleketin şartlarına bakın, bir de bir zaman zaman haç için gittiğimiz Mekke-i Mükerreme ve orada Medine-i Münevvere Suudi Arabistan'ın iki şehridir bu. Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere. Bunun dışında yine Suudilerin kurdukları efendim Riyad vardır, e, Cidde vardır, daha başka şehirler var. Oralarda değil. Sadece bu iki şehirde. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere'de. Ne yapmışlardır bu iki şehirde bakınız. O şehirlere yaklaştığınız zaman bir yerde hudut tayin etmiştir, orada şunu der, memnu'un um ligayril müslim der. Buradan ileri geçmek Müslime yasaktır der. der. Demek ki oradan daha ileri geçen adam Müslüman kabul ediliyor. Onun için Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de, ezan okunduğu zaman insanlar camiye gider veya camiye gitmiş görüntüsünü mutlaka ortaya koymak zorundadır. Öyle mi değil mi? dükkanının kepenginin. Neden indiriyor efendim? Neden indiriyor? İndirme sebebi nedir? Ha, Eğer o kimse camiye gidememiş ise, gidememiş ise, orada ticari faaliyetle yapamaz. Çünkü ne yapar? Derhal zabıta müdahale eder. Der ki ezan okundu. Ya camiye gideceksin veya kapatacaksın burayıdır. Ha bak şimdi, orada demek ama cidde de bu yoktur. Riyad'da da bu yoktur. Demek ki bu iki şehirde böyle bir durum. Yani ben size bir misali anlayabilmemiz yani idari gücün dini hükümlerin yaşanmasında müdahil olup orada bir icra gücünü ortaya koyup koymadığına misal olarak veriyorum. Durum böyledir. Onun için ne diyor? Memnun li gayril müslim diyor. Ve İngilizce olası top diyor. Dur diyor. Buradan ileri yok diyor. Tamam. Burası böyle. İçinde yaşadığımız memleket ve diğer bir kızım yerlere bakınız. Eğer o memlekette İslami hükümlerin yaşanıp yaşanmaması oradaki idareyi alakadar etmiyor ise o zaman yapılan iş nedir? Herkesin kendi iman ve inanç gücüne göre yaptığı iştir. Şimdi siz şu memleketimizde eğer şu saatte kalkıp camiye gelmemiş, öğle namazı ezan okunduğu halde camiye gelmemiş olsanız zabıtadan yani devleti temsil eden herhangi bir zatın sizi yolunuza çıkıp önünüze çıkarak niye camiye gitmiyorsun diye sorduğu ve sizi camiye gitmeye mecbur ettiği gibi bir tavır var mı? Yoktur. Ha. Peki, böyle bir yerde, böyle bir yerde bir insanın dininin hükümlerini yaşaması neyle mümkün olacaktır? İman gücüyle. Ha. Onun içinde. Onun içinde bakınız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eyyub el-Ensari hazretlerinin tarikiyle bize intikal eden sözünde, mübarek kelamında şöyle buyurmuş. Ne demiştir? Men kâne yu'minu billâhi vel Allah'a ve ahirete inanan, inanan, hel yükrim carehu. Komşusuna iyi davransın, ikramda bulunsun buyurmuş. Öyle mi? Komşusuna ikramda bulunsun. Şimdi de belki bunu dinleyen bir Müslüman cemaatin bana diyecektir ki hocam e, biz öyle bir apartmanda oturuyoruz ki bizim komşu evet ne din tanıyor ne diyanet tanıyor hiç manevi değerleri biz ayrı dünyaların adamıyız ben onu nasıl ikram edeyim diyecektir öyle değil mi? Ha. Doğrudur. Doğrudur. Onun için Osmanlı'nın büyük hikmetlerden süzülüp gelen vecizeleri vardır. Ne demişler? Ne demişlerdir? Ev alma komşu al demişlerdir. Öyle mi? Ha, ev alma komşu al. Ev alacağın zaman yanında komşu olacağın kimlerin nasıl olduğuna dikkat et. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam komşu hakkında bana o kadar üzerinde durdu. Komşu hususuna öylesine israrla temas etti ki ben neredeyse komşunun komşuya varis olacağını zannettim diyor Fahri Şu Bu kadar kıymetli. Ama komşunun komşuya böylesine riayet etmesi ancak aynı değerleri paylaşması aynı değerlere inanması aynı kıymetleri benimsemesiyle mümkün. Birisi Allah var der öbürü de yok derse bunu nasıl anlaştıracaksınız? O zaman yapılacak iş tamam işte. Beraber girecek, çıkacak, mevcut kanunlara riayet edecek. Birbirimizin kırtlağına sarılmayacağız. Öyle mi? Sadece beşeri münasebetler içerisinde yaşayıp gideceğiz. Fakat bakın incelikler budur. Yine peygamberimiz devam etmiş. Ve men kana yu'minu billahi vel yawmil ahir. Kim Allah'a ve ahirete inanır, inanıyorum derse, inanıyorsa sele yedhul il Hamama girmesin illa bir mi'zerin, mi ancak izarla girsin diyor. Şimdi muhterem müminler, kaplıcalara gideceksiniz veya hutla diye denize gideceksiniz. Umumi beraber yıkandığınız yerler olacak. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İzar olacak. Yani izar nedir? Belden aşağıyı örten. Hududu ne kadardır? Hadis-i şerifte yok ama fukaha yani İmam-ı Azam gibi buna benzeyen müştihiz zatlar bu hadis-i şerifleri, ayet-i celilleri almış, oradan iştihatlar yaparak hükmü çıkarmış. Daha incelikleri, detayları ortaya koymuş bizi anlasınlar diye. Ve erkek için hudut göbeği ile diz kapağıdır. Diz kapak dahil. Er diz kapağı dahil ve bu belinden aşağı diz kapağı dahil bu arada kalan kısım Kısım mahremdir. Buraya kapatılmadan, buralar setredilmeden, bu uzunlukta bir mayo veya da uzun bir iç çamaşırının efendim alta giyilen diz kapağını ve beline kadar vücudunun mahrem olan yerlerini kapayan bir kisve olmadan beraber hamama girmeyin buyurmuşlardır. Peygamberimizin tarifi bu. Peki, şimdi Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ben de bunu kürsüden sizlere açıklıyorum. Ama biz öyle alışmışız ki bayağı zor bu husus. Nasıl zor? Şimdi gidin şeylere, böyle umumi yıkanma yerlerine, havuzlara, bilhassa efendim kaplıcalara böyle adamın sakalı var, yaşını başını almış, kısacık bir şortla gelip hamam banyo şeye havuza girmeye kalkıştı. Oluyor mu olmuyor mu? Ha? Şimdi buna deseniz ki bu ne iştir? Öyle mi? Bu ne iştir? Ha bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerden birisi anlatıyor. Elim diyor yaralıydı. Böyle şey oldu çatlamıştı. Zaferan sürdük diyor. Sürdük demek o zaman ilaç olarak kullanılıyor. Onunla beraber gittim Resulullah'a selam verdim diyor. Selamını almadı diyor. Merhaba da demedi diyor. Allah Allah dedim diyor. Ve oradan ayrıldım gittim. Yeniden bir abdest aldım, elimi, yüzümü güzelce yıkadım. Elime sürülenler de yıkandı. Tekrar peygamberimizin huzuruna vardım, selam verdim. Baktı, selamımı aldı ve bana merhaba dedi diyor. Hem selamımı aldı hem de böyle dedi. Ben de bunun üzerine hikmetini öğrenmek üzere ya Resulallah. Biraz önce geldim, selam verdim, selam almadınız. Merhaba da demediniz. Şimdi geldim, buyurdular ki diyor. Biraz önce geldiğin zaman elinde elinde meleklerin hoşlanmadığı bir renk vardır buyurdular diyor. Meleklerin hoşlanmadığı, meleklerdir buyurdu diyor. Bir, bu senin eline sürdüğün bu şeyden efendim zaferandan. İki, kafirlerin ölüsünden kafirlerin ölüsünden suret ve evin içerisinde bir kapta bevil, idrar bulunmasından melekler hoşlanmaz dedir. Onların hoşlanmadıklarından ben de hoşlanmam buyurdular diyor. Evet, ben de hoşlanmam. Onun için biraz önce bunlar vardı, ben senin selamını almadım ve sana merhaba demedim buyurdular diyor. Şimdi bakın Hz. Resulullah'ın bu yaptığı gibi, desek ki biz böyle bir kaplıca da bu ne haldir? Yaşlı başlı insansın. Hatta bırakın yaşlı başlı demeyelim. Müslümansın. İster genç ol öyle mi? İster genç ol, ister yaşlı ol. Müslümansın. Müslüman için Peygamberimiz Hazreti Muhammed böyle buyurmuş. Bu caiz değildir dediğimiz zaman adamın hemen eğer İslami kayıtlara, hadis-i şerif, ayeti celilelere, ayeti celilelere uygun bir Müslüman olacaksa orada bir yapacağı şudur. Semina ve etana. Bilmiyordum, işittim, itaat ediyorum deyip gidip öyle mi? İcabını yapmasıdır. Mi? Böyle olmayıp, böyle söylediğiniz zaman eğer Müslüman isen bu hareket uygun değildir, Peygamberimizin hadisi şeriflerine uygun değildir deyince, Birden gurura kapılıp, ondan sonra da, ondan sonra da bu kadarcık hataya ne şey olur? Buna mı göz, bunu mu görüyorsun? Sen bırak kendi işine bak diye söyledikleriniz ve söylediğiniz tavsiyelere kulak al, al, şey yapmadan, asmadan, kulak vermeden size gadaplı ve öfkeli bir vaziyette cevap verenler var mı yok mu? Var diyorsun, öyle değil mi? Bunu olacağını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de haber verir. Bakara suresini açınız. Ve orada şöyle buyurur Cenab-ı Hak. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gîle lehüttegillâhe ehazethül izzetü bil ismi. Onlara Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini hatırlattığınız zaman hatırlattığınız zaman ehazethül izzetü birden gurure kapılır, hem de günahkar bir gurur, sen benim hususi hayatıma karışamazsın der. O zaman Cenab-ı Hak bırakın öylesini fehasbuhu cehennem onun hakkından benim cehennemim gelir buyuruyor. İlahi tavsiyeyi dinlemeyip bırak benim hususi hayatıma diyen var ya onun hakkından benim cehennemim gelir buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. fehasbuhu cehennem. Muhterem müminler. Bakın onun için bu hadisi şerifler hep Devam ediyor. Daha bir başka hadis-i şerif var şurada. Aynı şeyi okuyacağım daha. Efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzu ile alakalı yine efendim hepimize az vakit kaldı galiba değil mi? Efendim? Tamam onu ona yetiştiririm. Şimdi bir hadis-i şerifte bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Ebu Sa'id il Hudri radiyallahu anh'ın tarikayla bu sahabe çok kıymetli bir sahabedir. Kur'an-ı Kerim okumasını çok seven, geceleri Kur'an okuduğu zaman meleklerin üzerine indiği bir zattır Ebu Sa'id il Hudri radiyallahu an. Onun tarikayla rivayet ediliyor. Galer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kâne yümenû bîllâhi ve lîyâmîl aakhir, Allah'a ve ahirete inanan, evet, fîla yedûhlîl hamame illa bîmazîrîn, hamama ancak izarla girsin. Yani beliyle göbeğinden diz kapağına, diz kapağı dahil buraları örterek girsin. Şimdiye kadar bilmiyorduk. Bundan sonra ben bunu duymadım diyecek var mı? Eğer mümin isek buna itaat etmek zorundayız. Eğer ben inandım diyor da kalbimiz gerçekten inanmadıysa herkes dilediği gibi hareket eder. Ve münkene yümenü bilallahi ve yümlü ahir Allah'a ve ahirete inanan, fleyudchl bırakmasın. Kimi halile tehu hanımını bırakmasın neye elhamame? Hamama hanımına izin vermesin diyor Bahri Kainat. Neden? Demek ki. Ha, burada buna da şey yapmıştır. Diğer hadis-i şeriflerde istisna getirmiştir. Ancak diyor bir hastalığı olan ondan şifa bulmak üzere ama tamamen örtülü olarak diyor. Örtülü olarak. Şimdi bu hadis-i şeriflerin söylendiği zamanlardaki duruma bakıyorum ben. Arabistan'da o zaman hamam bilinmiyor. Yok. Ancak Acem'de var. Arabın dışında var. Onun için peygamberimiz siz bir beldeye, beldelere, Arabistan'ın dışında yerler fethedeceksiniz. Orada öyle yerler vardır ki oraya hamam derler. Orada hayır yoktur girmeyin buyuruyor. Esad da hatta şunu söylüyor. Diyor ki ya Resulallah, o hamam denilen yerlerde kirler temizleniyor, insanlar tertemiz pırıl pırıl oluyor. O zaman, o zaman avret mahallinizi örteceksiniz diyor. Demek ki açık girmek caiz değil bu sebepten. Hanımlar için, erkeklere emir veriyor. Allah'a ve ahirete inanan halilesini, halile hanım, hanım demektir. Hanımına izin vermesin. Ancak hanımın lohusa hali ve Yahutta bir hastalık durumu hariç diyor Fahri Kâina. Fahri Kâina. Ve devam ediyor Fahri Kâina. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahirete iman eden, evet, Feliasa koşsun nereye ile Cuma Cuma'ya ezan okunduğu zaman Cuma'ya gitsin Allah ve ahirete inanan evet ve men istana anha bilehvin ev ticaretin ezan okunduğu halde Cuma günü ticaretle eğlenceyle meşgul olanlar bilsin ki Hazreti Allah onların Cuma'sına ihtiyacı yoktur ama onların Cuma'ya ihtiyacı var. Burada da Cuma'ya gitmeyi yine Cenab-ı Hak, Peygamberimiz Allah'a ve ahirete imana bırakmıştır. Şu memleketimizi düşününüz. Yine Mekke ve Medine münevvereyi düşünenler, orayı bilenler anlayacaklardır. Ezan okunduğu halde Cuma günü camiye gitmeyene sen niye camiye gitmiyorsun diyen bir güç var mı? Neyle gidiyoruz? İman gücüyle. Evet, inanç gücüyle. Onun için bakın peygamberimiz Allah'a ve ahirete inanan Cuma günü ezan okunduğu zaman ticaretle ve eğlenceyle sokakta meşgul olmasın. İnanan bunu yapsın diyor. Camiye gitsin. Camiye gitsin. Şimdi bir başka hadisi şerif okuyacağım. O hadisi şerifte yine günlük hadiselerdeki durumlarımıza işaret ediyor. Bu hadisi şerifte i̇bn Abbas radıyallahu anhima Peygamberimizin amcası ve onun oğlunun tarikayla rivayet ediliyor. Hz. Abbas biliyorsunuz peygamberimizin amcasıdır. Onun oğlu peygamberimizin yeğeni ben peygamberimizden şunu duydum diyor. Ve an İbni Abbas'ın an Abbas radıyallahu anhüme Hz. Abba, e, İbn Abbas yani Abbas'ın oğlundan rivayet edildiğine göre kimden rivayet ediyor o? Anin Nebiyy sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizden rivayet buyurduğuna göre Evet peygamberimiz şöyle buyurdu. Men kene yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ahirete inanan fele yedhulil hammame. Hamama gitmesin diyor. Biraz önce ne şartla gideceğini arz ettim. Ancak avret mahallini kapatanlar hariç diyor. Onlar gidebilir. Men kene yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ahirete inanan fele yudhil, müsaade etmesin kime haliletehu, hanımına, neye elhammâme, hamama müsaade etmesin diyor. Nasıl edeceğini de biraz önce ifade ettim. Hangi şartlarla gidebileceklerini de, onun üzerinde durmayacağım. Devam ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil ahir Allah'a ve ahirete inandım diyen ve inanan adam, inandım diyen değil, İnanan adam, Helâ yeşrab bil hamre, içki içmesin diyor Hazreti Resulullah. Allah'a ve ahirete inanan içki içmesin. İçki içmeyi bize benim meneden bir güç var mı şimdi? Yok. Sadece meneden güç nedir? İman gücümüzdür. Onun için de hadis-i şerifte içki içmeme emri iman gücümüze havale edilmiştir ve peygamberimiz Allah'a ve ahirete inanan içki içmesin diyor. Devam ediyor tekrar. Men keene yu'minu ve vel ahir Allah'a ve ahirete kim inanıyor inanıyor ise inanıyor ise fela yajlis ala me'idetin aleyhel hamru. İçki içilen sofraya oturmasın diyor. Bakınız muhterem müminler. Peygamberimiz neleri bizim imanımıza havale ediyor? Hem içki içmesin, içki içilen sofraya oturmasın diyor. Bizler şimdi düğün yapıyoruz. Düğün dernekte. Hiç peygamberin bu hususta sünneti nedir, dinimin hükümleri nedir diye bunu araştırmadan, örf ve adetlerimize sadık kalarak, görenek böyledir diyerek, içki masaları kurup onun üzerine eşimizi, dostumuzu davet ederek düğün yaptıklarımız oluyor mu olmuyor mu? Böyle bir adamı düğünün yarısında veyahut da sonrasında önüne çıkıp da kardeşim siz Müslüman mısınız deseniz elini göğsüne götürür, elhamdülillah Müslümanım der. Ama, ama, fahri kainat ne buyuruyor bakın, değil öyle bir içki masası kurup, eşini dostunu davet etmek, Allah'a ve ahirete inanan, inandım diyen değil, inandım diyenin kıymeti olmadığını Maide suresinde bakın söylüyorum, fahri kainat efendimize Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüher rasulü ey peygamber le yahzun kellezine yusari'une fil küfri. Hakikatleri ve hidayeti bırakıp da küfre rabet eden ve ona koşan ona kıymet veren. Kimden ama? minellezine ellezine galu amennâ bi diliyle inandım diyen ama velem tü'mim gulûbühüm kalbiyle inanmayanların böyle yapmalarına bakıp da üzülme diyor Hazreti Allah o zaman ben inandım diyorum ama bildiğim gibi hareket ederim diyen adamların durumu bu ayeti celil'e göre dilinle imandım, inandım diyorsun ama kalbinle inanmış değilsin hükmüne uygun mudur değil midir kimi aldatıyoruz o zaman ha, devam ediyor fari kainat efendimiz men kene yu'minu billahi vel yevmil ahir <gülüyor> Allah'a ve ahirete iman eden ve inanan inandım diyen değil İmane eden, inanan fe la yahluwanna bimra'bi <gülüyor> bi imra'atin beynehu ve beyneha mahrem. Ayıllarında bir mahremi bulunmadan yabancı bir kadınla bir odada baş başa kalmasın diyor Hazreti Resulullah. Allah'a ve ahirete inandım diyen, inandım diyen kendisine ...kendisine nikahı düşen... ...bir yabancı hanımla... ...baş başa bir odada kalmasın. İşte hadisi şerifler... ...muhterem Şimdi ne yapacağız bu durumda? Efendim? Şimdi bu durumda... ...yine Maide suresindeki... ...şu ayeti celiline... bakacağız herhalde. Ne diyorlar... ...o insanlara? Gelin ey insanlar... ...Allah'ın ve peygambe ey iman edenler... ...Allah... Şey, ...yo iman edenlerden ziyade onlara denildiği zaman taalev ilama enzelallahu ve iler resul Allahu Zülcelalın celalın ettiğiyle peygamberin söylediklerine gelin buna uyalım itaat edelim denildiği zaman ne der biz babamızı ve dedemizi nerede bulduysak yani örfümüz adetimiz neyse biz ona uyarız işte o diliyle müslümanım diyen ama hakikatte inanmış olmayan insanlardır bu duruma düşmeyelim ne yapacağız sözümüz dinlenmezse o zaman Cenabı Hak buyuruyor ki Ey iman ederler, herkes kendi durumunu kurtarsın, kendi imanının icabını yaşasın, başkalarının yaptığı kötülük onlara zarar vermez buyuruyor. İllahi'l-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ala Tı din Nah. Mm. الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sabir um bima